Oy ay ay ay ay merhaba merhaba merhaba. Karagözüm belin mi tutulmuş senin bu ne hal böyle? Ha, bel tutuldu. Ne yaptın ağır mı kaldırdın üşüttün mü yoksa birader? Aramızda kalacaksa söylerim. Ah tabi canım tabi ne demek? Söz mü? Söz Karagözüm söz. Hah acıvat. bir haftadır yoga yapıyorum da ondan bu bel ağrısı. Ne? Yok canım yahu dalga geçme benimle birader. Ciddi ciddi soruyorum ben. Şşş sessiz ol. Biriyle kötü iddialaştık. Kaybeden yoga yapacak dedik. Daha doğrusu dedim. Demez olaydım. Bu kötü alışkanlığını da bırakmadın gitti birader. Sen misin iddialaşan? Yap bakalım. Sus Hacivat sus. Canım burnumda zaten. Ne oldu? Hareketler mi zor geldi yoksa? Yok yahu. Hareketlerin basitliğinden böyle yamuldum. O nasıl iş anlamadım birader? Ya bir hareketi iki saatte yapıyorlar. Ben yapıp onları beklemekten böyle tutuldu benim. Canım ağır çekimi düşün. Öyle yapacaksın. Yok sadece hareketler değil ki her şeyleri yavaş. İki hareket öyle oluyor. Acıkıyoruz. Yemeği de mecbur lezzet bizde. Lezzet bizde. Yani içimizde diye diye. Üç saatte yiyoruz. Sonradan da ardından iki hareket. Ee, gün bitiyor işte. Ee yoga böyle karagözüm. Ben diyorum ki bu Hint işkencesi. Adı bize tercüme edilince olmuş yoga. Halbuki onların dilinde işkence. Çin işkencesi gibi diyorsun yani. Hah aynen öyle diyorum. Yok bedenim sadece hasar görse... ...neyse ama beynim de uyuştu. Gidiyoruz felsefe... ...dönüyoruz felsefe... ...felsefe benim neyime Her Felsefe bu işin sosudur birader. Bak bu sözlerde cabası. Sevgi içimizde, barış içimizde... ...hepsi içimizde. Bir türlü dışarı çıkamadıkları için onlar... ...olmuyor mu bu olanlar zaten? E deseydin Karagöz'ün sen de dışarı çıkartmayı da öğretsiniz diye... Bunun dışarı çıkartanı yok mu diye bir sorsaydın. Yo, mazallah. Fikrimi beğenir beğenir de beni de hoca yapmaya kalkışırlar Allah korusun. <gülüyor> Kara göz yoga hocası. <gülüyor> Düşünmesi bile komik birader. <gülüyor> Her gün ayrı bir yerime ayrı bir seans. Adamlar vücuda santim santim mutluluk veriyorlarmış. İlkim bacaklarıma verdiler huzuru, mutluluğu. Ee, bacakların mutlu mu şimdi? Bilmiyorum ki bacak aynı bacak gibi geliyor bana. Belki ayaklarımın biraz gözü açıldı. Bana o yoga kursuna gidip daha fazla para kaptırma diyor. Senin ayak doğru diyor Karagöz'üm doğru diyor. Ayaklar baş oldu Hacıvat. Ayaklar baş oldu yazık. Ya Hacıvat nereden girdik bu mevzuyu unuttum ben şimdi birader. Yoga diyorduk yoga. Bence de sen bu yoga işini bırak. Sen de unutkanlık başlamış birader. Sinir minir kalmış. Bir yandan iki bacak mutluluğuna onca para verdiğimi düşünüyorum. Diğer yandan da fıttırıyorum. Tamam kardeşim tamam sakin ol sıkma canını. Yok birader ben bu Hintlilerin neden fakir olduklarını çözdüm. Çok zamanda az iş olacağı bu tabi. E daha kaç gün var senin? Kaç gün kaldı üç. E sana derdine derman olacak bir fikir veririm bak şimdi. Ha, ver kardeşim. O üç günde yağ sabır çekeceksin. Ya tek çarem bu herhalde. Birader nereden girdin şu yoga işine? Yoga Budizm'in yani bir dinin ibadet türü. Bu işler Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya benziyor yani. Deme Hacıva. Ben bu yoganın böyle bir şey olduğunu bilmiyordum vallahi. İşte öğrendim birader. Sen rahatlamak istiyorsan dua et kardeşim. En güzel terapi dua. Dua, tamam, edelim Hacıivat'ı merak etme Vah zavallı kardeşim vah, vah yok yere para kaptırdın yogaya. Ayağını yogana göre uzat demişler Hacıivat. Öyle dememişler ama neyse. Efendim yormayalım daha fazla sizleri de. Yaptıksak bir kusur hata insan affola. affola.